İzlediğiniz Merhaba kainat, bugün 8 Nisan Çarşamba, yıl 2020, ay 4, gün 99, Kasım 153 1441 Hicri, Şaban 15, 1436 Rumi, Mart 26 Kalp Haftası İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Profesörü Doktor Tarık Gökmen'in Vefatı 1984 Fırtına Günün tarihi 96 yıl önce bugün 8 Nisan 1924'te dini kurallara göre hüküm veren şeriye mahkemeleri lave edildi ve kadıların yerini hakimler aldı 67 yıl önce bugün ise yani 8 Nisan 1953'te Afrikalı lider Jomo Kenyatta Mau Mao hareketini yöneterek İngiliz sömürgecilerine karşı Kenya Cumhuriyeti'ni kurdu. Günün, Günün şiiri ama <gülüyor> onu da size vereyim. Çok yorgunum. Çok yorgunum. Beni bekleme kaptan. Seyir defterini başkası yazsın. Çınarlı, kubbeli, mavi bir liman. Beni o limana çıkaramazsın. Nazım Hikmet. Günün sözü. Güzel bir gülüş... Karanlık bir eve giren parlak bir ışığa benzer. Lev Tolstoy Büyük Saatli Marif Takvimi On the Illinois-Wisconsin border There was this Indian tribe They found two babies in the woods White babies One of them was named Elizabeth She was the fairer of the two While the smaller and more fragile one Was named Marie Having never seen white girls before And living on the two lakes Known as the Twin Lakes They named the larger and more beautiful lake Lake Elizabeth And thus the smaller lake That was hidden from the highway Became known forever as Lake Marie We were standing Standing by peaceful waters Standing by peaceful waters Oh, oh, oh, oh, oh. Many years later, I found myself talking to this girl who was standing there with her back turned to Lake Marie. The wind was blowing, especially through her hair. There was four Italian sausages cooking on the outdoor grill, and they was sizzling many years later we found ourselves in Canada trying to save our marriage and perhaps catch a few fish but whatever came first that night she fell asleep in my arms humming the tune to Louie Louie oh baby we gotta go now We're standing Standing by peaceful waters Standing by peaceful waters Oh, I Dogs were barking as the cars were parking. The lawn shocks were shocking. The necks were knocking. Practically everyone was there in the parking lot by the forest preserve. The police had found two bodies. Naked, naked bodies. Their faces have been horribly disfigured by some sharp object. I saw it on the news. The TV news in a black and white video. You know Açık 949.acikradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Mada, Özdeş Özbay, Robin ve Andre Gritsky'dan oluşan ekiple bir Günaydın. Evet, bugün Galeano'yu çalmadık. Galeano e, yerine John Prine'dan. John Prine, müzik efsanevi müzisyen, folk müzisyeni, halk müzisyeni John Prine 73 yaşında korona virüsüne kurban giderek hayatını kaybetti. Son derece e, önemli saygı gören e, müzisyenlerinden bir tanesi bizde onun Lake Marie adlı şarkısıyla açtık. Trajik bir şarkı. Ama John Pryne'in pek çok şarkısında olduğu gibi hem empati, hem mizah yanı, hem de insanlık dayanışma şeyleri gözüküyor bu şarkıda. Ve çok güzel böyle sessiz suların etrafında, sakin suların etrafında bayağı neden ama neden diye devam ediyor Sözü gitmek zorundayım. Sonunda da ama savaş vermeden gitmeyecek bir gitar çalarak Ah bebeğim gitmemiz lazım şimdi gitmemiz lazım diyor Ama kuvvetli bir girişte sergileyerek gidiyor. Evet bebek gitmek zorunda kaldı John Pri'da müzik efsanesi çok pek çok bildiğimiz tanmış. Müzisyene de yani Bob Dylan başta olmak üzere Chris Christopher'sın gibi çok önemli. Simaya da e, esin kaynağı olmuş bir tanesi. Evet, günaydın diyoruz tekrar John Prine'a da. Açılışımızı onunla yaptık. Ve şimdi dünyadaki haberlere bir göz atalım. Korona virüsü. Salgının haberleriyle tabii ki gene bütün dünya çalkanıyor. Çok, çok, pek çok önemli gelişme var. Bunlardan bir kısaca özetle bakacak olursak, dünyada bir yani bir buçuk milyona, milyona yakın global, global olarak dünyada vaka sayılıyor. Ve baş, e, Britanya başbakanı hala yoğun bakımda. E, Çin'in bu işlerin ilk başladığı Çin'in Wuhan şehri e, resmen tekrar açılmış. Afrika'daki e, sayıda e, 10 bini aşmış durumdalar son gelişmeler bu şekilde hala e, stabil durumunun stabil olduğu söyleniyor Britanya Başbakanlığı'nı ama bir şey probleminden de bahsediliyor Britanya'da e, kim yönetecek diye Dominic Raab şu anda yönetmekte Britanya hükümetini Boris Johnson hastanede tedavi görürken ve standart oksijen tedavisi gördüğünü söylüyorlar zatüresi olmadığı da belirtiliyor. Bilinen şey bu. Son rakamlara bakacak olursak da dünyadaki sayı 80 bine ulaşmış durumda. 82, 80 bine aşmış durumda aslında totalde. 8 Nisan 2020 saat 7-10 itibariyle gör, baktığımızda toplam sayının sayının 1 milyon 434 bin aşmış olduğunu görüyoruz. Ee, ölen sayısı da 82 bin civarında. 82 bini aşmış, birazcık aşmış vaziyette. Ee, Britanya'da 55 bini aşmış vaziyette şey sayısı. Afrika'da da biraz önce de söylediğim gibi 10 bini Açmış vaziyette. Dünyanın en büyük ikinci kıtasından bahsediyoruz. En az 10 bin vaka olduğu söyleniyor. Fakat uzmanlar gerçek şeyinin çok daha büyük olduğu kanaatindeler. Gerçek skalanın. Çünkü 1700 sadece Güney Afrika'da yoğun test kampanyası yürütülüyor. Orada 1700'ü aşmış durumda. Bu arada da Türkiye'de e, günde 3000'den fazla artış oluyor vaka sayısı ve 30.217'yi bulmuş durumda son e, sayı bakın açıklamalarına e, hatta 34 bin pardon 34109'u bulmuş durumda ve 725'e ulaştı ölü sayısı da bu e, Türkiye'nin dünyadaki en hızlı enfeksiyon oranına ulaştığı da e, tespit edilmiş durumda. 4 hafta önce ilk vaka şey yapılmıştı. Türkiye toplamda 9. Do sırada yer alıyor vaka sayısı açısından. E, ama e, şeyde artış hızı açısından vakaların günden güne artış hızı açısından dünyada birinci sıraya yerleşmiş durumda maalesef. 12,88 yani yüzde %13 ile ee, ölü sayısı olarak da günden güne artışta da çok yüksek sıralardan birinde yüzde 12'ye yakın bir oranı var. Ee, şimdi Brezilya'da büyük bir yükselmede görülüyor. Yüzde günden güne artış oranı, ölüm artış oranı mesela yüzde 20'yi aşmış vaziyette. Amerika Birleşik Devletleri her konuda olduğu gibi bu koronavirüs meselesinde bir numarayı elinde bulunduruyor. 400.000'i aşmış durumda e, vaka sayısı ve 2000'e doğru da hızla gitmekte 1903 son sayı 7-10 itibariyle koronavirüs dashboarddan baktığımızda %17'den fazla %17.5'a yakında bir yükseliş var. Ve... E, Ayrıca da İtalya'daki Durmuştu ölüm Sayısındaki artışlarda Düşüş hatta Görülüyordu En düşük artış hızına ulaşmıştı Fakat Yeniden 604 Daha bir ölüm olduğu da belirtiliyor Yani ölüm sayısında Artış devam ediyor Ve Ekonomik açıdan da bakıldığı zaman 195 milyon kişinin işsizliğine ekstradan işsizliğine yol açacağı gibi korkunç rakamlar var. ILO'dan yani Uluslararası işçi Örgütü, Emek Örgütü'nün International Labor Organization'ın hesaplarına göre çok daha büyük bir sonuç vereceğini korona virüsünün hesaplanandan çok daha ...ciddi sonuç vereceğini de söylüyorlar. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan... ...beri görülmüş... ...en büyük kriz... ...küresel kriz olduğu söyleniyor. Ve 195... ...milyonu aşkın sayıda... ...tam zamanlı... Iş, ...işe mal olacağı belirtiliyor. Bu gibi... hesapları da verelim. Bu arada da... ...çok tuhaf bir şey... ...var. Trump... Dünya Sağlık Örgütü'nün fonlamasını durduracağına karar verdi. Yani bir buçuk milyonu aşmışken olaylar, vaka sayısı böyle bir şeyle karşılaşmış olmak doğrusu insanın ne diyeceğini bilemediği bir durum yaratıyor. Bir ne kadardı toplam sayı? Bir buçuk milyon aştı dedim ama yanlış bir milyon dört yüz otuz beş bin civarında ama buna rağmen de Donald Trump'ın bütün her devlete olduğu gibi dünyadaki gücüne göre, ekonomik gücüne göre Dünya Sağlık Örgütü'ne Birleşmiş Milletler'e fonlamayı durduracağını söylemesi çok ağır bir durum yaratıyor. Dün zaten bununla ilgili bir açıklama yapmıştı Trump. Yani tweet atmıştı her zaman olduğu gibi açıklamalarını oradan yapıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs hakkında Çin yanlısı bir tutum sergilediğini ilan etti. Onun yüzünden şu anda yani Dünya Sağlık Örgütü yüzünden Amerika'da bu kadar çok insan ölüyor dedi. Dünya Sağlık Örgütü bu defa gerçekten batırdı diyor bu tweetinde. Büyük oranda ABD tarafından finanse ediliyor ama bu örgüt nedense hala Çin odaklı bu konuyla ilgileneceğiz diye yazmıştı. Evet yani daha absürt deli saçması bir şey herhalde e, aklı başında olan kendi aklı selimine güvenen herhangi bir insanın e, mantıken kabul edebileceği şeyler değil. Ama işte Sreçko Horvat'ın da DM25'ten e, Noam Chomsky ile yaptığı mülakatta Chomsky'nin dünyanın önde gelen düşünürlerinden Chomsky'nin söylediği gibi. Çocukken Hitler'in Nürnberg mitinglerini radyoda dinlediğimi hatırlayabiliyorum. Sözcükleri anlayamıyordum ama duyguyu ve tehdidi kolayca anlayabiliyordunuz. Medyaskop'tan Yasin Uysal'la Yusuf Sayit Akçakaya'nın çevirisiyle sunuyoruz. Yani bugün Donald Trump'ın mitinglerini dinlediğimde aynı şekilde çınladığını söylemeliyim. Kendisi bir faşist olduğundan değil. Herhangi bir ideolojiye sahip olacak biri değil. Sadece bir sosyopat, manyak diyor yani ve kendini düşünen bir birey. Ama duygu ve korkular aynı. Dünyanın ve ülkenin kaderinin sosyopat bir şaklabanın elinde olduğu düşüncesi akıllara ziyan demiş. Ki tabii en gücü, gücü itibariyle Chomsky'de, Srečko Horvat gibi bir numaraya tabii ki Donald Trump alıyorlar Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünü ve Zaten Chomsky'de onun ne kadar önemli bir etki yarattığında şey olarak söylüyor. Yani yaptırımları uygulaması İran'ı mahvediyor mesela. Buna karşılık Avrupa Birliği, Avrupa'nın diğer ülkeleri şey yapamıyorlar diyor. Buna karşı çıkamıyorlar ekonomik şeyin dışında kalmamak için korkusu içinde diyor. Öyle bir etkisi de var. O yüzden yani son derece saçma sapan olmakla beraber... Hafife almamak e, gerekiyor tabii. Bir de galiba bu, ya bu şeyde hani sosyopat e, tanımlamasında şöyle bir şey var. Sanki tek kişiymiş gibi ya da her şeye yapmaya muktedirmiş gibi gözüküyor da sanırım içinden geçtiğimiz küresel kriz ortamı. Yani kapitalizmin bir dizi alanda yaşadığı kriz benzer liderleri her tarafta e, şey yapmış durumda başkan yapmış durumda. Bolsonaro evet. ve hepsi aynı davranıyor. Yani Bolsonaro yabancı virüs diyordu. Bu Çin şeyi için işte geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan e, batı gerekeni yapmadığı için biz de batıdan aldık dedi. Şimdi Trump Çin virüsü diyordu. Çin e, Dünya Sağlık Örgütü'nü Çin'in yanına çalıştığı için şu anda bunu yaşıyoruz. Herkes aslında birbirine atıyor yani benzer bir durum var. Demek ki evet, biraz yani, kişisel davranışların ötesinde bir sistematik bir kriz var ortada ki. Evet tabii ama yani Chomsky de şeyi belirtiyor özellikle de yani o kadar farklı bir güç orantısızlığı var ki Amerika Birleşik Devletleri'nin kurduğu yani sistem mi Amerika Birleşik Devletleri'nin sistem en yukarıda en güçlü kıldığı için öbürleri de benzer özellikler göstermekle beraber ona tabiler diyor. Öyle izah ediyor yani. Şimdi tabii Türkiye'de 76 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle 3892 yeni tanıyla birlikte de Toplam ölü sayısı 725'e vaka sayısında 34.000'i aşmasına yol açtı. 34.109'a yükseldi. Bu da e, Türkiye'yi Guardian'da e, önemli bir haber var. Yani Türkiye'nin artış hızı bakımından dünyanın bir numarası olduğunu e, söylüyor. Bu da e, önemli bir nokta. Beth Kernan adlı e, İstanbul'daki muhabiri. İstanbul'dan yazıyor Beth McCurnan, Bethan McCurnan pardon yani günde 3 bininden fazla artışla e, 4 hafta önceki ki ilk vakanın duyurulmasından bu yana resmen kabul edilmesinden beri 30 bini aşmış vaziyette diyor. Bu e, önemli bir nokta ve daha önce de çeşitli defalarda burada da şimdi uzmanların görüşlerine yaslanarak vermeye çalıştığımız gibi bu Türkiye'nin daha yakın bir gelecekte eğrinin düzelmesini, çan eğrisinin düzelmesini yani stabilize olmasını nispeten olayların daha epey zaman olduğunu gösteren durumlar var. Özellikle Ankara Üniversitesi'nden göğüs hastalıkları bilim dalından Ahmet Profesör Ahmet Saltın ...görüşlerine yer vermiştik... ...hatırlanacağı üzere... ...aynı zamanda da bilim... E, ...akademisi başkanı profesör doktor e, Ali Alpar'ın da... ...aynı şekilde... ...yani bu hızla devam ederse... ...Nisan ortasında kayıp sayısı... ...8 bin, 9 bine yaklaşabilir... ...demişti ve... ...bizim hesabımıza göre de... ...dünyadaki... ...en e, yüksek... E, ...şeylerden birine... Al ...dünyada 6. sıraya kadar yükselebilir kaygısı vardı. Bunu da görmüştük kendi internet sitesinden mesela Ergin'in yazısından. Ayrıca dün bahsetmiştik Profesör Doktor Zeki Kılıç Aslanoğlu. Bu da İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ana bilim dalından. O da Türkiye'de ve dünyada mayıs başında yani bundan 3 hafta sonra yaklaşık zirve yapacağını, mayıs ortasında bazı kısıtlamaların kaldırıldığını görülebileceğini söylemişti ama Baş, salgın daha geç başladı İta, Amerika ve İtalya gibi ülkelerin daha fazla zor, zarar gördüğünü söyledikten sonra ama hala yükseliş evresindeyiz. Bazı e, kısıtlayıcı önlemler zamanında alındıysa da gerekli önlemlerin tamamı alınmadı. En önemli hata İran sınırının kapatılmasında ve uluslararası seferlerin askıya alınmasında geç kalınmasıydı diyor. Ayrıca da yeterli sayıda test yapılmadığını söylüyordu. Profesör Hasan Yazıcı da T24'e kanuk yazar olarak söylediğinde Covid-19 savaşında önemli sorunlar ve bir önemli eksik yazısında yani şeyin halen kullanılan PCR testinin de tanı koymakta oldukça sorunlu bir yöntem olduğunu ve önemli bir eksiğimizin de karşılaştığımız her belada olduğu gibi bu krizde de Çözüm, sorunların çözümünde veri toplayarak bilim üretmek. Yani sonuç bizi nereye götürürse götürsün gerçeği aramanın aklımıza pek gelmemesi diyor. Yani politik davranmayı tercih ediyoruz şeklinde söylüyor. Bireyler açısından da söylüyor. E, Gözde Yel de bugün inter, e, T24'te nüfusa oranla ve mutlak rakamlarla Türkiye'nin virüsü salgında dünyada kaçıncı sırada olduğunu söylemiş, bakmış. Ve nüfusa oranla yapılan sıralamada vaka sayısında 48. sırada, can kaybı sayısındaysa 42. sırada yer alıyor. Ama <gülüyor> mutlak rakamlarda dünyada vaka sayısında 9. hep e, vurgulamaya çalıştığımız buydu. E, can kaybı sırasında da 12. sırada bulunuyor. Bir de worldometers diye bir şey çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler yayınlayan, bir sitede paylaşılan küresel verilerde ülke ülke 1 milyon kişi içinde koronavirüsü tanısı konanların ve virüs nedeniyle ölenlerin sayıları veriliyor. Oraya bakınca yayılım ölçüleri de izlenebiliyor. Ve e, o rakamlar böyle. İlk 15'e giriyor Türkiye 9. sırada e, bazı açılardan da. Japonya'da 7 eyalette o hal ilan edildiğini de e, söyleyelim. Bu da önemli artış göstermeye başlayan Covid-19 salgınına karşı kritik bir adım. Dün geldi basın toplantısında Shinzo Abe Başbakan. Tokyo, Osaka, Chiba, Kanagawa, Hyogo, Saitama ve Fukuoka'da 6 Mayıs'a kadar olağanüstü hal şartlarının uygulanması için yerel hükümetlere yetki verdiğini açıkladı. Japonya demişken bir de Çin'de salgın nedeniyle Rusya sınırını kapattı diye bir haber var. Gazete duvardan alınan Çin'in Vladivostok konsolosluğundan yapılan açıklamaya göre Pekin yönetimi Ülkedeki yeni korona virüsü Vakalarının sayısındaki artış nedeniyle Çeşitli önlemler almaya başlamış Bir de çok Tuhaf diyebileceğimize Önemsiz gibi görünen bir haber var Bermuda'da Britanya'nın deniz aşırı Topraklarından Bermuda'da ama bir özel Ülke statüsünde İlk iki ölüm vakasını da bildirmiş. Covid-19'a bağlı olarak yerel gazete, The Royal Gazette yazıyormuş. Ve 65 bin nüfusu, çok yüksek tabii, 39 vaka var. Yani binde altı gibi muazzam yüksek bir oran çıkıyor. Nasıl oraya ulaşıyorlar? Herhalde turistlerin tam engellenmediği için açıklama yapmamışlar. Kuzey Atlant Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde yer alıyor bir ada. Ee, ve yani lockdown dedikleri kapatma kararı sadece cuma akşamı yapılmış ama cuma akşamına kadar da iş işten geçti demesek bile gayet önemli tahribat olmuş ve işte 39 vaka ve 2 de ölüm meydana gelmiş 65 bin kişilik bir adadan bahsediyoruz bu da ürkütücü bir şey Türkiye'de de e, Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi 100. kuruluş yıl dönümünü 23 Nisan'da yapamayacağını açıklamıştı. Herkese gece 12 saat 21'de balkonlarına çıkıp limaj söylemeyi önermişti meclis başkanı. Fakat meclisin kendisinde de maskeli bir toplantı yapıldığını yani meclis başkan vekili ...genel kurulu maske takarak yönetmiş milletvekilleri, meclis çalışanları ve gazetecilerinde de maske taktığı görülüyor. Ee, bu arada Türkiye'de tabii en önemli sorunlardan bir tanesi... ...Türkiye e, Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verilen bir e, direkçe, daha doğrusu solu önergesi var direkçe değil... Garopaylan tarafından Diyarbakır milletvekili Garopaylan tarafından verilmiş ve diyor ki vekili olduğum Diyarbakır'da son 27 gün, günde sadece 500 adet koronavirüs testi yapılmıştır Diyarbakır gibi salgının yaygın olarak görüldüğü koronavirüsünden ölümlerin olduğu 2 milyona yakın nüfusu olan bir şehirde bu kadar az testin yapılması anlaşılmazdır neden sadece 500 adet test yapılmıştır? Birinci soru 2. Diyarbakır'a ve diğer bölge illerine test dağıtımında ayrımcılık yapılmakta mıdır? Ve 3. Vatandaşlarımız ne zaman yaygın, hızlı sonuç alınan, kolay erişilebilir, ücretsiz virüsü testlerine ulaşacaktır diye soruyorlar. Buna şey akla gelebilir tabii başvuru olmuş mu yani kendisi muayene olmak isteyen vatandaşlar oldu mu sorusuna da belki azdır diye düşünülebilir. Ama onun e, hakkında da şöyle bir şey düşünüyorum. E, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'nun, e, özel e, bu ko koronavirüsüne özel olarak hazırladığı bilgilendirme web sitesindeki ankete iki günde 180 bin başvuru olmuş bilgilendirici bilgi. Dolayısıyla Diyarbakır'dakilerin ilgisiz fazla merak etmediği kendi durumlarını düşünmesi zor. Bu arada da tabii bütün gücüyle devam ediyor. infaz yasası konusundaki tartışmalar filan ve Halkların Demokratik Partisi Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri dün başlayan infaz düzenlemesini protesto etmişler. HDP'li milletvekiller, milletvekilleri eşit infaz yaşatır. Korona mahpus ayırmıyor. İnfazda eşitlik herkes için adalet dövizleriyle. AKP ile MHP ortaklığı tarafından hazırlanan infaz kanununda değişiklik yapılmasına dair teklife tepki göstermişler. ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bülent Tezcan da bunun adı özel af. O, bunu herkes biliyor ancak ısrarla af değil infaz düzenlemesi deniyor. Bize yutturmaya çalışıyorsunuz demiş. Siyasi mahpusları affetmeyen cezaevinde koronadan ölsün nerede ölürse ölsün diyen bir anlayış. Tecavüzcü çete kuran kim varsa bunları rahatça dışarı çıkarmanın derdinde diyor. Bunu, bunu da şeyden aldık. Ee, Biyanet Haber Merkezi'nin hazırladığı bir haberdi. Ve T24'ten de bir haber var. Af yasası genel kurulda görüşülürken avukatlardan da hapisteki meslektaşları için bir çağrı var. Bir kişi bile özgür değilse hiç kimse özgür değildir diye net ve çok özlü bir açıklama yapıyorlar avukatlar. Avukatların derhal tahliye edilmeli edilmesi gerektiğini, avukatların özgürlüğüne, özgürlük çığlığına ses verin diyorlar. Onların sesini duyun ve serbest bırakın ifadelerini kullanıyorlar. Avukatlar mecliste gazetecilerin yanı sıra çok sayıda da avukatın olduğunu belirtiyoruz. Böyle bir durum var. Ee, şu sırada araya gideriz. Eklemek istediğin dışarıda bıraktığım bir sürü şey vardır eminim ama önemli bir şey varsa ekler misin? Ee, yani aslında şeyden sonra sanırım Selim Badur'dan sonra bu art, dünyada artan kadına şiddet ev içi şiddet meselesine bir girmekte fayda olabilir. Evet, biz de çok önemli ilginç bir haber ve ona da sonradan değiniriz. Ee, yıllardır 20 küsur yıldır uğraştığımız bu Göğsel ısıtma, ısınma ya da ısıtma ve hava kirlenmesi durumunun ilk defa, şimdi COVID-19'a da bağlanmış olduğunu görüyoruz. Birşey bir haber var Guardian'dan yeni bir araştırmada COVID-19 ölüm oranlarının hava kirlenmesiyle birebir ilişkili olduğunu ortaya çıkaran bir anlaşma var. Onu da konuşuruz. Açık Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Badur, merhaba. Günaydın, günaydın. Günaydın. İyiyiz <gülüyor> Allah'a. E Takip etmeye e, çalışıyoruz durumları. Nedir vaziyetler? E, iki e, açıklama. Birincisi tarihçi Pierre Cyril Ocker'dan. Eski pandemilerden sonra insanlar neler yaşadılar? Bunları özetleyen bir uzun makale yazmış. Bir de e, Fransa'da 7 üniversitenin bir araya gelip ortak bir bildiri açıkladılar dün. E, kısaca ana hatlarıyla zenginlerden, daha varsıl kesimden e, alınacak vergilerin artırılması daha çok adil, sosyal bir ekonomik yaklaşım ve yapıya e, geçilmesinin gereğini, zorunluluğunu e, belirtler. E, kısacası birçok platformda pandemi sonrası e, değişecek dünya, ne boyutta değişecek ve neler bekliyor bizi, neler yapmalıyız gibi konular tartışılmaya başlandı. Elimde bir rapor var, Foundational Economic Collective'in yayınladığı bir rapor. 10 maddede e, bizi ne bekliyor pandemiden sonra ne yapmalıyız raporu var. Mart'ın 11'inde e, yayınlanmış 2020. E, 10 tanesinin başlıklarını tek tek e, saymak istemiyorum ama e, işte temel e, sağlık ve bakım konularında kolektif sorumluluğun genişletmesinden genişletilmesinden sağlıktan sonra barınma ve enerjinin iki acil öncelikli konu olduğunun daha iyi anlaşıldığını belirten bir yazı. Hükümetlerin gelirlerini arttırmak için artık daha varsılık kesimden e, vergilendirme yolunu düşünmesi ve organize etmesi ki Fransız üniversitelerinin de aynı önerisi vardı. Bu farklı platformlarda e, altı çizilen bir nokta e, şimdiye kadar pek dikkate alınmamıştı. Her kent ve kırsaldaki alan gerek ülke içinde gerekse Avrupa Birliği içinde bir başka bölgeyle ortak yaşam planı oluşturmalı. Avrupa ülkeleri bitişiğinde, komşusunda olup yetersiz sağlık hareketleri olan bölgeler için sorumluluk almalı gibi. Ben 5 tanesini saydım ama 5 farklı, daha farklı madde de var, başlıkta var. insanlar hazırlanıyor. Neden hazırlanıyorlar, neden böyle yapıyorlar ekonomide? Siz işsizlerden bahsediyorsunuz, iş, işini kaybeden bireylerden. Her ülkede ya da iş yeri kapanan bölgelerin sorunlarına değiniyorsunuz. Bizim aklımıza gelmeyen pek de yakından izlemediğimiz bir iki noktaya değineceğim. Mesela İspanya'da çiftçilerin durumu. İspanya'ya her yıl ben bilmiyorum nereden yabancı mevsimlik işçi gelirmiş biliyor musunuz? Uruguay'dan gelirmiş. Evet. Uruguay'dan ve bunlar yüz bin kadar koyunun kırpılması lazımmış. Bunun için geliyorlarmış. Bunlar Mart ayından beri gelemiyorlar. Fransa'da her yıl yaklaşık 280 bin mevsimlik tarım işçisi gelirmiş. E bunlar da gelmiyorlar. Yani e, şimdi de bu gelecek göçmen işçilerin e, gelememesinden ötürü bir takım sorunlar doğuyor. Bilmiyorum ki İspanya'da e, özellikle tüketicilerin alışkanlıklarının gıda sektörüne değişmeye başladığı, her gün daha küçük miktarlarda yapılan ve daha taze alınan, Malzemeler, gıda maddeleri yerine artık alışverişin 8-10 günlük yapıldır. bu nedenle koruyucu katkı maddesi eklenmiş ve ambalajlı malzemelerin, gıdaların alınmaya başlandığını söylüyorlar. Bu ilginç bir değişim. Taze e, yazıda çilek örneğin verilmişti. Hani böyle çilek falan artık kimse yemiyormuş, dokunmuyormuş, bozuluyor bu diye almıyorlarmış. E, et fiyatlarında İspanya'da %40'lık bir düşüş olmuş. Daha az balıkçı teknesi denize açılıyor. Yüzde ona düşmüş denize açılan balıkçı teknesi sayısı. Benzin fiyatları ilginç. Benzin fiyatlarında yüzde yetmiş'e yakın bir azalma olmuş. Petrol fiyatlarında yüzde altmış'a yakın Fransa'da özellikle tarımda kullanılan bir karburan bioetanolde sıkıntı varmış. Yani bizim pek düşünmediğimiz pek e, öngörmediğimiz bir takım alanlarda da e, değişik gelişmeler olmakta. Bu ilginç bir nokta. E, i̇kincisi e, bir takım e, iyimser tablolarla bize e, e, birçok yazıda aktarılan e, ya da öyle gösterilen e, uzak doğu Asya ülkelerinde olup bitenlere bakıyorum ben biraz ne olacak diye hani bu ikinci dalga olabilir demiştim o günden beri izlemeye evet. çalışıyorum daha yakında. Örneğin Çin'de artık dışarıdan gelenlerin sorun yaratmaya başladığını söylemişlerdi. Yazılmıştı, çizilmişti bu ama 18 Mart'tan sonra yaklaşık 500 kadar bireyde e, e, pozitiflik saptandı. Bu hafta başında 67, 62 yeni olgu, 137'si asemptomatik, 2 ölüm var. E, bu yazı e, Science dergisinde dün e, Döni Normal ismiyle yayınlandı. Ne olacak peki ne zaman bitti denilecek? Çin ve uzak doğu ülkeler için bu tartışma konusu hani öyle bitiyor kolay kolay bitecek gibi değil ama Avrupa'da bir takım ülkeler herhalde sıkıldılar bu izolasyondan açılmaya başladılar biliyor musunuz iki farklı ülkeden sinyaller geliyor birisi Avusturya şöyle bir açıklama yaptı 14 Nisan'da 400 metrekareden küçük dükkanların açılmasına karar verdi. Bu açıklandı otel ve restoranlar Mayıs ortasına atıl açılacak ama e, en çok etkilenen Doğu Avrupa ülkelerinden olan Çek Cumhuriyeti'nde 7 Nisan'da sportif aktivitelerin başlayacağını açıkladı Sağlık Bakanı Roman e, Primula e, bu da biraz erken alınmış kararlar. Almanya'da değil, başlıyormuş ve 19 Almanya'da... Nisan'dan itibaren ama hala restoran bar gibi yerler kapalı kalmaya devam edecek. Fakat mesela e, futbol takımları antrenmanlara başlamış. Evet, evet yani e, herhalde seyircisiz maçlara falan e, başlanacak böyle kademe kademe. Almanya deyince e, tüm e, gelenleri 14 gün karantinaya alma kararı aldı. Yurt dışından gelen herkesi yani e, semptomlu semptomsuz e, temaslı temassız hayır herkes 14 gün karantinaya. Çünkü her şey çok iyi gidiyor e, Almanya örnek ülke gibi yansıtılıyor da e, baktığınız zaman 100 binden fazla olgu. 1600'den fazla da yaşamını yitiren insan var. Bu arada ilginç bir şekilde İran'da 18 Nisan'dan itibaren yavaş yavaş normale döneceğini özellikle fabrikaların çalışmaya başlayacağını açıkladı. Sanırım bütün devletlerde ekonomik meseleler e, ön plana alınmaya başladı. Evet evet. o ilginç bu fabrikalar deyince iş yeri hekimleri Fransa iş yeri hekimlerine şimdiye dek tanımadığı bir takım hakları bazı ilaçları reşitelendirme gibi. Ee, konularda yeni haklar tanıdılar ki e, bu haftanın cuma günü yapılacak önce sağlık programında Türkiye'deki iş yeri hekimleriyle konuşacağız. Hani fabrikalarda ne olup bittiğini e, tartışmak için. Şimdi Türkiye'de neler oldu? Dün e, ya da geçtiğimiz günlerdeki e, bir takım gelişmelere bakıyoruz. E, tabii ki görmüşsünüzdür e, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün personel hareketleriyle ilgili bir genelgesi yayınlandı dün. Evet. Özellikle sağlık çalışanlarının periferde çalışan sağlık çalışanlarının İstanbul'da yönlendirilmesiyle, İstanbul'daki hastanelerde görevlendirmeleriyle acil bir uyarı yazısıydı. İşte izinde olanlar hamileler ve yurt dışı görevliler dışında izinleri iptal edilmiştir gibi devlet hastaneleri kapsamında kadrosu olan ancak üniversitelerde ihtisas ya da yandalı için Kurumlarından ayrılmış olanların kurumlarına geri dönmeleri konusunda bu tip e, e, bir genelge hani e, İstanbul'a yoğunlaşması sağlık hizmetlerinin e, ki sadece hekimler için değil tüm e, sağlık e, çalışanlar için e, bu sektördeki ebeler, hemşireler, eczacılar, diş hekimleri için de geçerli. Aynı zamanda e, yine e, kısa bir süre önce İstanbul Tabip Odası özel hastanelerden ilave alınması alınmasıyla ilgili bir açıklama yayınladı. Ee, hani 5.510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası e, 2008 yılında çıkarılmıştı ve özel hastanelerin sigortalı hastalardan para almasının önü bu e, açılmıştı bu, bu yasayla bu evet yasayla e, ve e, 4 Nisan 2020 gecesinde resmi gazete kamuoyunda ilk başta özel hastaneler artık Covid hastalarından para almayacak gibi algılanan ama öyle olmayan ve öyle uygulanmayan bir bir durumla karşı karşıya kaldık. Biz bunu ne deniyordu orada Selim Badur? Bu 4 Nisan günü resmi gazetede özel hastaneler artık COVID'li hastalardan para almayacakmış gibi algılanan Sosyal Güvenlik Kurumu SGK Sağlık Uygulama Tebliğine değişiklik yapılmasına dair bir tebliğ. Oysa tebliğde sadece hastanelerde yoğun bakım tedavisinde pandemi süresince yönelik tedavilerde kullanılan antiserum ve ilaçların ee, ödemeleri e, ile ilgiliydi ya yani bir yanlış anlaşma oldu hiç para alınmayacak gibi aslında o öyle değil diyor İstanbul tabip odası ee, uygulamada da öyle e, olmadı diyor ee, ve özel sa sağlık kuruluşlarından e, para alındı Covid hastalarından. <gülüyor> Bir takım sağlık yetkililerinin açıklamaları var işte acile gelenlerden alınmayacak, yoğun bakımda olanlardan alınmayacak, ambulansla gelirse alınacak başka türlü gelirse alınmayacak gibi biraz karmaşık. E, zaten yasa çıkar çıkmaz hemen televizyonda akşam özel hastaneler e, temsilcilerinin e, bunayı nasıl itiraz ettiklerini e, izleme olanağı da bulmuştuk. E, o konudaki uygulamalarla ilgili bir takım sıkıntılar var ve bu sıkıntıları tabi podası dile getiriyor. Ben bir evet. de şeyi de sormak istiyorum. Tabii. Yani e, Cumhurbaşkanı iki hastane yapılacağını söyledi. Biner yataklı e, ve 45 gün içinde e, işletime açılacağını yani çalışmaya başlayacağını bir tanesi eski Atatürk Havalimanı'nda öbürü de Sancaktepe'de Asya tarafında İstanbul'un. Bunların... E, yani Çin'de mesela şeyi hatırladım bunu duyunca yani bir hafta içinde bir hastane inşa evet, edecek evet, kadar hızlı evet. davranmışlardı. Şimdi <gülüyor> Türkiye'de bir ayı geçmiş vaziyetteyken bir 145 günde bir buçuk ay sonra açılacak hastanelerin e, yararı ya da işlevliği işlev, işlerliği işlevliliği hakkında ne söyleyebiliriz? E, tabii e, siz de söylediğiniz gibi böyle videolarda görmüştük ne kadar süratle böyle tek katlı e, bir e, sanki e, barakalar gibi bir hastaneyi nasıl inşa ettiğini süratle Çinlilerin ama o e, ilme kazanıp da olguları çok süratle yayıldı. O e, başlangıç döneminde böyle bir şey yapıyordu Çin. Türkiye neden böyle bir karar aldı? E, doğrusu isterseniz her akşam açıklanan bu resmi rakamlarla açıklanan sayısal değerlere bakınca hastalanan, saptanan olgu, işte kaybedilen hasta gibi onlarla bir paralellik kurup buradan bir çıkartıya erişmek mümkün herhalde. Yani çıkarım yapmak mümkün, ilginç bir nokta. Neden böyle bir şey gerek duydu Bunu doğrusu isterseniz bu kararı alanlara sormak lazım. Ben tam yorumlayamıyorum bunu, anlamakta zorlanıyorum. Evet ben de öyle çünkü örneğin Lancet Respiratory Medicine'de dün Barcelona'dan Alberto Garcia Basteiro isimli bir araştırıcı bir makale yayınladı. Bu Avrupa'da epidemiyi izleyen çizgiler, eğriler, çalışmalar var. Ancak bunlar test sonuçlarına göre kaç test yapıldı, kaç kişi de pozitif buldu, üzerinden hareketle bir takım modellemeler yapılıyor. Aslında ee, testlerin herkese yapılmadığı yani az sayıda test yapıldığı ve e, her hastada da pozitif bulunmadığı göz önüne alarak sonuçların gerçeği yansıtmadığını e, hastalık izlenmesinde bu e, hata paydasının e, bu faktörün de hesaplara eklenmesi gerektiğini belirten bir yazı yazdı. E, bu arada e, Global Polio Eradication Initiative GPEI diye bir kuruluş. Ee, ev ev gezilerek e, oral polio çocuk felci aşısı yapan ülkeler var. Örneğin e, Afganistan ve Pakistan. Bunlar da bu iki ülkede e, çocuk felci aşısının bu e, sokağa çıkma ıslamalarının nedeniyle aksayabileceğini ve çocuk felciğinin birdenbire tekrardan hortlayacağını, özellikle e, Irak, Somali, Yemen ve Suriye'de bu konuda çok dikkatli olması gerektiği yine Science dergisinde dün Leslie Roberts isimli bir yazarın imzasıyla yayınlandı. Bu yazıda, bu makalede. Bunun dışında antropolog son olarak da bunu söyleyeyim. Antropolog Frederic Kek Fransa'da bir rapor yayınladı. Bu yüzü örten maskelerin maskelerin sosyolojik açıdan irdelemiş bir parça. Hani demiş diyor yazısında Fransa'da işte çador gibi, çarşaf gibi bir takım e, giysileri yasaklıyoruz biz bazen dönemden. Hem, e, neden yasaklıyoruz? Ya da yüzü örneğin e, çeşitli gösterilerde yüzünün örtülmesini. Çünkü batı kültüründe bu yüz örtme ya da kapanma genellikle tutuculukla, e, tahakkümle paralel gider. Bunun göstergesidir. Yüzün açık olması ise modernliği, açıklığı, özgürlüğü temsil eder. Bu durum diyor Doğu Asya ülkelerinde, Örneğin Çin'de tam tersine yüzün kapalı olması medeniyeti ve çağdaşlığın göstergesidir diyor. <gülüyor> ve ondan sonra biraz maskenin tarihini anlatmış. Avrupa'da kullanırken ilk kez 1910 yılında Çin'e girmiş ve Çin'de kullanıma başlamış diye anlatıyor. Ee, tabii Covid sonrası yaşam dedik. Biraz ona ait yapılan çalışmaların başlıklarına en azından değmeye çalışacak ama daha esnek, daha yalnız ve biraz da daha karanlık bir dönemden bahsediliyor. Ve ısrarla sağlık alanında olduğu kadar ekoloji alanında da bazı çarpıcı, şok edici gelişmelere hazır olmalıyız. Ekolojik dönüşümü de. Ee, önemli altın çizen bir takım makaleler var. Bunları da belki daha ayrıntılı. önümüzdeki günlerde konuşuruz. konuşuruz. Benden bugünlük bu kadar efendim. Çok Dominik'ten haber edir. var mı? Dominik'ten haber vermedin. Ee, i̇zliyorum. Ee, henüz yok. Orada hiç vaka evet. da yok. Gayet iyi gidiyor her şey. Ee, çok çok sevdim. Biz çok de sevindim. katılıyoruz. Ee, açık Radyo olarak hep beraber evlerimizde Survivor oynuyoruz. Tamam. Ne güzel. <gülüyor> i̇yi günler teşekkür efendim. İyi, görüşmek Sağ üzere. Sağ olun. <Gülüyor> Selim Badur'la Korona Günleri Evet devam ediyoruz Selim Badur'un ardından oldukça muğlak belir belirsiz hatta Karanlık bir e, döneminde içinde olduğumuzu ve geleceğin de biraz daha böyle devam edeceğine ilişkin epey bilgiler verdi bize. Peki, e, bu arada e, Selim Bey'in e, bahsettiği şeyler üzerinden bir, bir iki not aldım e, ben. E, bu göçmen işçilerden bahsetti ya e, İspanya ve Fransa'daki. Evet. Aslında Türkiye'de de böyle bir durum var. Yani mevsimlik çalışanlar e, işçiler arasında ciddi bir Suriyeli ve Diğer hani ülkelerden gelen göçmenler var. Yani. E, hala sahada olan sivil toplum örgütlerinden de böyle paylaşımlar geliyor. Henüz çok şey raporlar olmamakla birlikte özellikle İzmir, Ege civarında çadırlarda yaşıyorlarmış e, göçmen e, işçiler. Yani tarım, e, mevsimlik tarım işçileri daha doğrusu. E, ve buralara yönelik herhangi bir yardımda bulunulmadığı e, söyleniyor. Dolayısıyla bu da bir aslında sıkıntı olarak şu anda gündemimizde hani biz de çok şey yapamadık böyle yer veremedik ama bu mevsimlik işçi meselesi aslında gerçekten e, önemli bir de Fransa'daki 8 üniversite ortak basın açıklaması yaptı dedi hani e, Selim Bey. Zenginler vergilendirilsin e, demişler. Şimdi içerisinde bulunduğumuz bu krizin neoliberal kapitalizmin bir krizi olduğu zaten en başından beri söyleniyor. Bugün gazete duvarda bir yazı vardı. E, Noam Chomsky solunum cihazı eksikliği kapitalizmin zalimliğidir diye bir açıklama yapmış. Yani her şeyi üretebilen muazzam zenginlik üreten bir sistem nasıl olur da en temel insan ihtiyacının e, üretemez e, konumda bu krizi yaşıyoruz diye e, şeyi hatırladım. Çok Bugün, önemli bir e, e, Thatcher'ın ölüm yıl dönümü. 2013 yılında bugün e, neoliberalizmin en şey ismi Demirleydi diye bilinen Thatcher. E, kendisi hakkında e, Ken Loach sosyalist e, yönetmen, ünlü sosyalist yönetmen bir şey söylemişti ölümünün ardından. Cenaze töreni özelleştirilsin kendisini en iyi bu şekilde anarız e, diyordu. Aslında kendisinin başlattığı bu neoliberal politikaların. ...işte bu Fransa'da 8 üniversite ortak açıklama yaparak aslında neoliberal uygulamaları filan protesto evet, etmişler. Evet. E, bu e, aklıma geldi. Buradan da şöyle bir habere geçeyim. Dün Independent Türkçe'de vardı. Sağlık çalışanları dünyanın dört bir yanında eylemdelermiş eğer e, geçtiğimiz hafta boyunca. Dün Yunanistan'da çok büyük bu arada sağlık çalışanı eylemleri oldu... Birkaç hafta önce birkaç hafta değil daha yakın bir zamanda Jonathan Yee'nin sizinle birlikte bir yazısını okumuştuk orada Jonathan Yee evet. söylüyordu şu anda en kilit sektör e, sektör demeyeyim e, çalışanlar açısından en önemli noktada bulunan kesim sağlık çalışanları diyordu yani başka diğer bütün işçilerin grevlerini eylemlerini engelleyebilir hükümetler ama şu anda muazzam bir güç var sağlık çalışanlarının elinde hükümetleri harekete geçirebilecek bir güç bu çünkü içeri atamazsınız sağlık çalışanlarının şu koşullar altında. Yunanistan'da binlerce doktor eylemler yaptı. Ülkenin dört bir e, yanında. E, 7 Nisan hani dün, biz de şeyde okumuştuk. Dünya Sağlık Günü'ydü çünkü. E, bu sebeple her yerde e, eylemler e, yapılmış. Yüzleri maskeli bir şekilde eylemler yapıyorlar. Mesafeyi koruyarak tabii. Yüzü örtülü, ağızların sesi var. Dövizleri taşımış Yunanistan'da e, doktorlar. Özellikle e, personel alımı, hastane ekipmanı ...ve Covid-19 test kiti gibi talepleri dile getirmişler. Yani malzeme eksikliği var diyorlar. Ee, Türkiye'deki e, tabipler, doktorlar, sağlık çalışanları da aynı şeyi e, söylüyor. Ama Ankara'da bir eylem e, yapmaya çalıştıklarında polis sert bir şekilde müdahale edip burada gözaltına e, almıştı. Bunun dışında başka ülkelerde de Pakistan'da doktorlar greve gitmiş örneğin... E, Pakistan'ın Ketta kentinde iki hastanede doktorlar koronavirüs salgınından hükümetin söz verdiği koruyucu ekipmanları sağlamadığını açıklayarak e, greve gitmişler. Başka eyaletlerde de gene benzer şeyler var. Zimbabwe'de doktorlar e, hükümete dava etmiş. E, Zimbabwe, yani Afrika ülkesi Zimbabwe'de devlet hastaneleri ve sağlık çalışanlarını koronavirüsten korumakta yetersiz kaldığı gerekçesiyle dava e, açmışlar. Ve aynı zamanda şey, oksijen tankı, solunum cihazı, N95 maskeleri gibi büyük eksiklikler oldu. Bunda sorumlusun hükümet olduğunu söylüyorlar. Dün sanırım Ahmet İnsel de aynı şeyi söylemişti. Yani bu evet. dönem geçtiğinde e, bile bile aslında gelmekte olduğunu bu krizin bile bile gereken önlemleri almayan siyasi liderlere yönelik davalar açılması söz konusu olabilir diyordu. E, aslında başlamış durumda bir yandan da. Evet e, skandal niteliğinde de bazı başka gelişmeler de var. Bu Trump e, biraz önce Chomsky ile yapılan söyleşi bağlamında da konuştuğumuz üzere hatta senin de yeni çıkan e, Chomsky demecinde e, neoliberalizmin en büyük kapateliklerinden biri olduğunu söylediği şeyden bir başka bağlantı da bu işte hidro, hidroksiklorokin denen maddi savunmaya devam ediyor. Ve Hindistanmış en büyük üreticisi ve Modi başkanı Modi Başbakanı Modi Hindistan'ın depoları kendi Hindistan için kullanmak üzere tutma, tutmaya karar vermiş fakat bu kararını pek uygulayamamış çünkü Trump baskı yaparak büyük bir şey gelince. ...ihracatını serbest bırakmış... ...Amerika Birleşik Devletleri... ...başta olmak üzere... ...bu hidro, hidroksiklorokin maddesi... ...sıtmaya karşı kullanılan... ...ki sıtma tabi malaria ...Hindistan'da çok büyük bir sorun... ...onun için zaten... ...bunun depolaması yapılıyor... ...fakat Trump bunun... ...hiçbir kanıt olmadığı halde... ...şey yap... ...bunun korona virüsüne de... ...iyi geleceğini söylemekte ...israr ettiği için... Kendi baş doktoruna rağmen e, şimdi böyle de bir nitelikte haber varmış. Yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Hindistan Başbakanına telefon ediyor ve misilleme yaparım eğer tam ihracat e, yasağı uygularsanız diye. Onun üzerine Modi de bu yine bırakmış. Çok acayip bir haber. Ama biraz da istersen şeye de dönelim şimdi. E, bu aile içi şiddet meselesi yoksa onu dokuz buçuktan sonraya mı bırakalım? Öyle yapalım çünkü biraz üzerinde onun durmak lazım. Evet, Dünyanın durmak dört lazım. bir yanından haberler, raporlar geliyor. New York Times biraz bunu derlemiş. Türkiye'den de benzer açıklamalar var. Birleşmiş evet, var var. Milletler açıklaması hepsini var. Evet, aile içi şiddetin müthiş attığına dair hem Birleşmiş Milletler'den hem Türkiye'den epey analiz var. Onlara geçeceğim O zaman şunu söyleyerek bitirelim. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara da maaş desteği verileceğini açıklamış. E bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan da Fatih Portakal'a suç duyurusunda bulunmuş. bulunmuş. Attığı tweetten dolayı. Tekalifi Akaret. milliyeyi hatırlatıp zor günlerden geçiyoruz denilerek mevduatı ve tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de demiş Fatih Portakal gazeteci. Bunun hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Gerçek olmayan iddialar diye. Evet. Peki şimdi bir John Prine şarkısı daha çalarak o koronavirüsünden kendi hayatını kaybeden Amerika Birleşik Devletleri'nin en ünlü folk, halk şarkıcılarından bir tanesi 73 yaşında hayata veda etti. Ondan sonra da Cengiz Aktar'a bağlanacağız. şarkının adı da Hello in There çok ünlü şarkılarından bir tanesi o içerideki merhaba talk much more She sits and stares through the back door screen And all the news just repeats itself Like some forgotten dream That we've both seen Someday I'll go and call up Rudy At the factory What could I say If he ask what's new Nothing what's with you Nothing much to do You know that old trees Just grow stronger Someone to say Hello in there oh. So if you're walking Down the street sometime Spot some hollow ancient eyes Please don't just Pass them by and stare didn't açık gazle nereye doğru Cengiz Aktar geleceğe bakışlar Günaydın Cengiz. Efendim cümleten günaydın. Ayın günaydın sabahlar. Evet. Evet bu programda Nisan ayının kuşlarından bülbülle girdik. Ya Lucilia sabahleyin işitiyorum Meg ben. Megarin kos. Vay şakıyan koca burun ılıklık cicidan andelip hezanya da gülkuşu da derler. Aidoni de denir Yunanca. <gülüyor> Bülbül. <gülüyor> <gülüyor> Evet, evet, böyle bir hoş giriş yapalım dedik. Çıktı burada koruda, dinliyorum sabahları. Öyle. Biliyorsun gün, gün gün ağırmadan şakır. Evet. Ve, ve bir, gün batarken yani, şakır. Ve görünmez, bu, çok zordur. Ama erişkin bir erkek bülbülün sayısız namesi, geniş repertuarı var ve yaş aldıkça ötüşü de daha gelişiyor geceleri de ötüyor bu yüzden de ona gece öten kuş anlamına gelen şebhan da deniyormuş Allah Allah yaşlandıkça, yaşlandıkça ha, ya bizim gibi yani evet bizim gibi <gülüyor> <gülüyor> deniz gezgünden okuyorum doğa defterinden bu bilgi müthiş yaşasın doğa defteri peki şimdi bir rapor yayınlandı raporlar yani artık rapor bolluğu var dünyanın her yerinden yağıyor evet. malum bu Washington University Seattle'da bir projeksiyon yapmış gelişmiş ülkeler sadece ve verilen bilginin ve verilerin ciddi olduğu varsayılan ülkeler. Mesela Çin falan yok içinde gelişmiş dünya 30 ülke ağırlıklı olarak Amerika ve Kuzey, Kuzey Amerika ve Avrupa. 4 Ağustos, yani 4 aylık bir öngörü bu. Linki belki açık siteye koyarız, yolladım her ikinize de. Çok ilginç, Institute for Health Metrics and Evaluation diye bir enstitü, bu üniversite dahilinde, yani health metrics, yani de, sağlık ölçümü Belki. ve Belki. değerlendirme evet e, enstitüsü e, çok ilginç e, rakamlar var e, çok iç açıcı değil Avrupa için e, açıkçası e, Fransa e, ve, e, için 14.000 bin e, ölü 14500 bin 500, e, ölü veriyor. E, İspanya ve İtalya için ise 20'şer bin e, ölü, e, yani çok yani bitti bitiyor falan diyenler için söylüyorum yani. Daha, daha ortada bir şey yok, pik e, yapmış değil e, tam anlamıyla. E, Britanya'nın e, rakamı korkunç tabii, e, en berbat o belki e, politika değiştirdikleri içindir bilmiyorum. 66 bin Britanya'da beklenen Ağustos 4 itibariyle ölü sayısı. Korkunç bir rakam. Ağustos'a ee, kadar projeksiyon yapıyorlar öyle mi? Yani evet. İnsandayız. Evet. Mayıs, Haziran. Dört aylık. Dört aylık. 4 aylık. Aha, aha. Amerika için ise verdikleri rakam bu alarmist rakamların çok altında. 81 bin ölü gösteriyor. Trump Project. büyük bir zafer ilan eder bunu. Ama çok hasta var. <gülüyor> evet yapabilir dediğin doğru. 200 bin Al. altın çünkü 200 bin kişi gözden çıkarmıştı rakam anı açıkladı rakamı. Evet oldu. ilginç. Evet biliyorum. Evet. Şimdi e, <gülüyor> zafer 80 bin kişi üzerinden ölümü <gülüyor> üzerinden zafer evet o da iyi. Şu Şimdi, anda dünyada totalde 82 binin üzerinde. Evet, evet totalde. Ama daha, daha vaktimiz e, var diyor yani bu çalışma. Bit bitmedi diyor. İsveç'le ilgili e, bilgi ilginç. İsveç'le Yunanistan'ı karşılaştırdım. Oradan da Yunanistan'a geleceğim zaten. Şimdi İsveç İsveç'le Yunanistan'ın nüfusu aynı her ikisi de 10, 10 milyon 10. Evet 10 milyon işte civarında nüfusa sahip ve İsveç'te beklenen gene Ağustos başı itibariyle vefat koronadan vefat sayısı 10 misli Yunanistan'ın yani Yunanistan'da 457 e, civarı, yani 4, 450 civarı bir e, vefat bekleniyor. İsveç'te ise bunun e, yanına bir sıfır e, koyuyorlar. Çünkü bu Yunan, e, çok farklı politikalar izliyor biliyorsunuz. Evet. E, İsveçle e, Yunanistan. E, İsveç neredeyse tek başına artık Avrupa'da bu e, sürü bağışıklığı tabir edilen o tuhaf bir laf zaten. Ee, e, ve herkes sokakta bir de havalarda iyi gidiyor çok korkunç bir Mart ayı geçti malum ee, yani iklim değişikliği açısından Kuzey Avrupa'da en azından ve e, insanlar lay lay lom. sokaklarda gençler özellikle ve e, karşılaştırma yapınca zaten bugün itibariyle bile çok yüksek. Ee, Yunanistan'la karşılaştırınca İsveç'in e, rakamları zayiatı. Evet şu anda zayiatı 591 evet. ölüm vakası görüyorum son e, rakama bakınca evet. ve 7700'e yakında konfirme olmuş doğrulanmış vaka var. Baya yüksek İsveç'te yani. E, tabii yani düşün e, Yunanistan'da ise e, Yunanistan 80'lerde galiba bakıyorum e, evet e, çok düşük yani evet bir de şeyi de ben eklediğimiz ne yani İsveç'in e, 81 dünya, evet evet yani İsveç'in dünyada en yüksek şeylerden biri günden güne artış e, ölüm vakası sayısında %24'lük neredeyse bir artış var. Bir günden ötekine artış var. Bu en yüksek oranlardan birini oluşturuyor dünyada. Yani Şimdi hem öyle hem de bu çalışma hakikaten çok ciddi bir çalışma. Merak edenler açık bakabilir. İsveç'le ilgili bir bilgi vereyim tekrar. Senin söylediğini de bir şekilde teyit ediyor. Gereken e, yatak sayısı yani acilde tabi yatak sayısı e, 4632 e, ve var olan yatak sayısı ise 1808. <gülüyor> yani çok ciddi bir e, o işte, yani dünyanın en, en varsıl en en en en ülkelerinden birinden bahsediyoruz yani evet İsveç'ten evet. bahsediyoruz Ama muazzam bir yatak eksiği var. Uzunca bir dönemdir mi? sağlık sektöründe Hı. ciddi özelleştirmelerden Eşli. de söz ediliyordu. Eşli. Hatta evet. geçen hafta bir evet. hastaneyi Stockholm'da özelleştirmiş yönetim. Yani işte. Geçen Dünyanın hafta. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet mesela bu ventilator denilen işte yani insanın işte solunum, solunum cihazı olanların solunum cihazı mesela o çok ciddi bir eksiği var. 900 civarında eksiği var İsveç'in bütün bu veriler. O bahsettiğim yani Washington Üniversitesi'nin çalışmasında mevcut. Şimdi bu ilginç tabii. Bu Yunanistan'ın sadece küçük ülke olarak açıklamak da mümkün değil. Yani uygulanan politikalar ve kapanma meselesi burada herhalde. Yani eve kapanma. Ve bütün e, kamusal faaliyetlerin askıya alınması belirleyici olan. Öyle anlaşılıyor. Çünkü sadece çünkü küçük ülkeler umumiyetle e, korkudan mıdır artık ne, nedir? E, büyük ülkelere oranla daha başarılılar biliyorsunuz bu mücadelede. Yani Singapur, e, Hong Kong falan mesela. Yani Hong Kong'da çok ciddi, yani çok çok başarılı e, yapılan, verilen mücadele. Ama sadece o da değil. Çünkü sonuçta İsveç de küçük bir ülke. Yani yüz ölçümü evet. çok yüksek, yani fazla olabilir ama e, nüfusu 10 milyon yani hepi topu. Dolayısıyla bu sadece nüfusla açıklanabilecek bir şey de değil. E, ama e, yani bu burada hakikaten ciddiyet yani ve çok uygulamada e, yani insanlar e, riayet ediyorlar mı? Ee, ...ve e, alınan kararlar e, ne seviyede, ne kadar hızlı alınmış falan herhalde onunla alakalı. Dün Ahmet İnsel bahsediyordu bu İtalya, e, İspanya ve Yunanistan karşılaştırmasını. E, yani inanılmaz bir laçkalık e, söz konusu bazı ülkelerde. E, İtalya'da e, ve İspanya'da artık değil tabii ama olan oldu. Ama mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne bakıyorsun dün bir ön seçim vardı biliyorsunuz. Wisconsin'de Wisconsin. Evet, Wisconsin. Herkes sokakta hiç kimsede maske yok sırada millet oy atıyordu yahu. Evet, ya, zor e, zorunu kıldılar gidiyor. Orada alınan bir yani çok büyük bir çelişki e, durumu var. Yani demokratik hakkınızı kullanın diye ama ha, korona bir... Çıkın ve evet. oyunuzu kullanın diye. <gülüyor> Allah Allah. Bu çok büyük bir çelişki ortaya koyuyor tabii. Yani daha büyük bir paradoks olamaz yani. Ya bu akıl alır gibi değil yani. Bir hakikaten millet kimi yerde hop oturup hop, hop kalkılıyor kimi. Mesela Kaliforniya falan anladığım kadarıyla. Çok ciddi. Ee, Los ve Antres. New York tabii. New York tabii. başta herkes kapanmış vaziyette. Lockdown dedikleri tabii. şey ve evet. 8 milyon mu? Ne kadar nüfusu? 10 milyonun üzerinde galiba. Tabii tabii canım hmm. ona bak lazım ama Andrew Cuomo sayesinde biraz da tabii yani müthiş yani oranın valisi e, yönetim e, hakikaten bütün elindeki gücü kullanıyor ve e, orada tabii ademi merkeziyetin gücünü görüyorsun bir yere kadar tabii e, yani sonuçta federal e, yönetim e, her zaman her şeyin üstünde ama e, yine de orada e, vilayetlerin gücü az buz değil yani yani e, bakalım ne olacak? Şimdi bu e, haberler bilgiler aşağı yukarı böyle ha bir son bir gelişme daha var o da dün akşam düştü. Bu e, İsveç'te bir kere demin adını et, sözünü ettin Ömer bu e, ölü sayısı artıyor azalmıyor. Hızla artıyor emdi. Evet, evet. Ve Singapur ve Japonya'da da bir oynama var. Yani oralarda da öyle iş bitmiş falan değil. Singapur çok iyi çalışmış olmasına rağmen galiba orada hiç ölü yok. Ama Japonya yani son derece kapalı, her anlamda kapalı bir ada ülkesi olmasına rağmen o da tam kapanmaya gitme kararı aldı. Japonya tamamen kapanıyor yani öyle değildi çünkü yani evet yeni e, aldı bu kararları dün, dün, dün galiba dün sabah dün yani Japonya aldı, saatiyle evet. ve e, aslında tabi bu, bu, bu da tuhaf çünkü bu, bu hatayı Britanya'da yaptı biliyorsunuz yani önce e, koy verdiler ciddiye almadılar İsveç gibi yaptılar sürü bağışıklığı falan dediler sonra bakmalılar ki kontrolü evet Japonya da aynı şeyi yaptı aslında Japonya'da evet. bize onlar da yani millet sokaklardaydı Japonya'da yani. Ne ee, Japonya'da iyi. mesela bu kadar zecri diyebileceğim tedbirler şimdi alınırken daha birkaç hafta öncesine kadar da Tokyo Olimpiyatlarını yaz Olimpiyat oyunlarının yapı, yapılmasına karar Yok ertelediler artık. Biliyorum da ama yani çok sallandılar yani, gene çok ya. Çok geciktiler <gülüyor> mesela bunu izah etmiyor kimse. Ee, Bu arada şimdi, New York'un nüfusuna baktım. Şehir olarak 8,5 milyon civarında. Işte. Eyalet olarak da 20 milyona yakın. işte tabii. tabii. Eyalet olarak kapandı zaten o zaman. 20 evet. milyon kapandı demek o. Evet. Evet yani iş bir daha bitmiş değil. Tövbe. Tabii Avrupa'dan çatlak sesler gelmeye devam ediyor. Her yerden gelmeye devam ediyor aslında. İşte yeter artık, sıkıldık, başlayalım, çalışalım falan. Ama yani böyle işin kazın ayağı öyle değil maalesef. Yani. Ya hiçbir, hiçbir şekilde bir, herhangi bir şey bitmiş değil. Bilakis şimdi bu e, son olarak şu... E, bu 30 ülkeden bahsettim. Başında o Washington Üniversitesi'nin yaptığı çalışma sadece 30 ülke ilgilendiriyor. Niye diğerleri yok? Çünkü diğerlerinde işte belki işte Japonya, Hong Kong, Singapur falan onların dışında kalan ülkelerin hiçbirinin verileri güvenilir değildi onda. Yani çünkü ne olduğu bellisi. Yani diyeceksin ki Fransa'nın verileri güvenilir mi? Tam anlamıyla oranın verileri de güvenilir diye çünkü eksik yazılıyor falan şimdiöldü birdenbire yeni rakamlar çıkıyor bir e, takip ediyorsunuz. Ama e, yani bu veri güvenirliği meselesi fevkalade önemli Mesela bu bağlamda e, Türkiye'de yani şu sırada e, yükselmekte olan bir eğri e, takip eden Türkiye'de, dört gündür veya beş gündür hep aynı rakam çıkıyor. Allah herkese gecinden versin tabii ama bir, e, baktım e, verilere, diğer ülkelerin verilerine yükselen e, eğrisi e, eğriden geçmiş veya geçmekte olan ülkelerin hiçbirinde istisnasız dört gün arka arkaya aynı sayıda e, vefat yok mali. E, yok. Evet. Çok ilginç. Yani o, oraya sabitlenmiş vaziyette yani. 75, 76, 73 falan. Yani gidiyor geliyor. Neyse. Evet 73 ile 76 arasında sonraki günde verilen rakam. 4 gün rakam. görülmüş şey değil yani. Şimdi başka hiçbir ülkede yok. Çok ilginç. Şimdi gelelim mi? son 10 dakikamızda. Dün bu meclise geldi biliyorsunuz infaz evet. kanununda. ...yapılacak değişikliklerle ilgili e, bu e, yasa teklifi e, iktidarın, tabii AKP-MHP e, yönetiminin iktidarının... E, ...oylama olmadığı Ömer Faruk Gergerlioğlu'na göre Cuma'ya kadar e, sürebilir e, e, deniyor. E, 70 madde <gülüyor> görüşülüyor, maddeler tek tek görüşülüyor. Bu arada... Merak edenler için Fikret İlkiz avukat Fikret İlkiz'in biyanette "Hukuk gündemi" başlığı altında 5275 sayılı infaz kanununda neler değişecek diye son derece ayrıntılı, kapsasal evet. bir makalesi var tavsiye ederim hararetle. Ben de, bunu da internet sitemize de koyalım. Çok çok ayrıntılı, altını çizerek... Kemal, bütün... yani bir, bir makale bile değil. Neredeyse küçük bir kitapçık yani. Ondan evet, sonra, hukukçu, madde madde e, evet, altını bol yaparak, e, hı hı. altını çizerek bütün değişiklikleri ortaya koymuş. Çok çarpıcı bilgiler var. Evet, evet. şimdi e, bu e, muhalefet partileri tabii komisyonda olsun, şifahen başka mecralarda... Bu e, teklife bir dolu öneri getirdiler biliyorsunuz. Şimdi dün sabah itibariyle özellikle HDP'nin ama CHP'nin de İyi Parti'nin muhtemelen önerilerinin hiçbiri virgülü bile e, e, kaile alınmadı e, iktidar tarafından. Ve ilk teklifte ne varsa e, aynen e, hiçbir değişiklik e, yapılmadan meclisin önüne geldi. Ee, diyeceksin ki bunda şaşıracak ne var bütün diğer kanun teklifleri de böyle yani bu arada tabi bir çok talihsiz bir şey oldu bir kanun teklifi tabi gene muhalefetten gelen bir bir, bir bir kanun teklifi sağlık çalışanlarına şiddet biliyorsun insanlar işte vay benim anneme niye bakmadın diye gidip doktor dövüyor yani bu Türkiye'de adet oldu artık biliyorsunuz Bununla ilgili bir yasa teklifi gayet mantıklı bir yasa teklifi reddedildi AKP ve MHP tarafından. CHP'den geldiği için çünkü. Ama şöyle bir şey var yani ne kadar doğru olursa olsun mesela günün birinde muhalefet dünya yuvarlaktır ve döner diye bir yasa teklifi getirse onu da reddedecekler. Bu o demek. <gülüyor> evet. Gerçi AKP şey grup başkan vekili şey demiş. Şimdi bu meseleyle alakalı bizim zaten bir hazırlığımız var. E, fakat bu işi yaparken hep beraber yapalım istiyoruz diyerek reddetmiş. <gülüyor> ya yani biz zaten hazırlıyoruz, siz boşuna yorulmayın. Şimdi sen bu iktidarın af yasası artık. Yani bu mücbir sebep koronavirüstü virüsü burada ve e yani bu herkese uygulansın, yani infazda eşitlik şiarıyla herkese uygulansın derken insanlar içeride ve dışarıda ve mücbir sebep koronavirüs olduğu için bu hakikaten bir, yani hamhum şaralop denirdi eskiden, yandaşa af yasası haline geldi. Adı öyle değil tabii çünkü af yasası olsa üçlü. 5'te 3 çoğunlukla geçmesi gerekiyor, öyle bir çoğunluk yok mecliste. Ee, yandaşlar affedilecek, yandaş olmayanlar da e, dolaylı olarak koronavirüse mahkum edilecek aslında. Mesela bundan ibaret maalesef. gel bu, şimdi. ne evet, bu konuda bu, da ben de bir ufacık ilavede bulunayım Murat Sabuncu'nun altı Nisan tarihli T24'te. E, kısa ama özlü bir yazısı vardı. Siyasi mahkumlar gazeteciler hapiste kalacak. Görüşün bile imkansız hale geldiği günlerde öyle mi diye ve Türkiye'nin bu hafta mecliste bir hukuk ve vicdan testinden geçeceğini söylemişti. Gökçer Tayincioğlu'nun da 4 Nisan'da gene T24'te göz yaşına sığmayanlar affedilen suçlular tırnak içinde ve affetmeyecekler diye çok daha ayrıntılı bir değerlendirmesi vardı. Onları da bizde. Şimdi bu aşağı yukarı 50 bin, 50 bin kişi bu tadilattan, değişiklikten, infaz yasasındaki değişiklikten yararlanamayacak. Bunlar aktivistler, belediye başkanları, gazeteciler, milletvekilleri, siyasetçiler, akademisyenler. Öğretmenler, avukatlar. öğrenciler, sosyal medya kullanıcıları, yazarlar ve avukatlar. Bunların hiçbiri ama bun, buna mukabil kim yararlanacak? Bir tek örnek vereyim. Ee, bu Aladağ'da kaçak yurt vardı biliyorsunuz. Bir cemaatin mi, bir, bir tarikatı mı neyse. Evet. Ee, bir kaçak yurtta yangın çıktı ve 11 tane çocuk öldü biliyorsunuz değil mi? Hatırladınız. Evet, evet tabii. Aha, e, bunun failleri çıkacak kadar basit bir tek bunu söyleyeyim. Yani. Eşinin Ama yüzüne ona açan, kadar da kadar. Hepsi bu. o say say bitmez canım yani bütün adi Hı. suçlular ve hepsi şiddet içeren e, suçlar bunların çoğu e, bunlar salı verilecek. Şimdi rakamları biraz yeri gelmişken hatırlatalım mı yani hakikaten insanların e, hafızasına çakılsın. E, bu e, e, Türkiye'de 355 tane hapishane var. Ee, ve e, 294 bin e, mahpus var. Mahpus diyorum çünkü bunların kimisi hükümlü kimisi değil falan yani 294 bin. Tarihi bu Ömer. Yani e, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir rakam görülmedi. 294 bin mahpus var Türkiye'de. Buna 150 bin gardiyanı da e, ilave edersen yani nüfus üç. aşağı yukarı orası 450 e, bin ki, kişinin yaşadığı bir, e, bir dar daracık bir e, mekan veya 355 mekan yani hepsi birbirinden dar zaten. E, bu gardiyanların ki kimisi artık çıkamıyor biliyorsunuz. İçeride onlarla yani mahpuslarla beraber kalıyorlar. Yani e, Tabi bu rakamlarla Avrupa birincisi Türkiye ee, ve e, bir şey anlattılar. Ee, bu geçenlerde Çiğdem Koç ziyaret etti ee, bir, birkaç silivri tutuklu şeyin mahpusunu. Galiba ondan geldi bilgi. Ee, bu, bu, bu bazı hapishanelerde gardiyanları Allah kurtarsın diye bağırıyorlarmış. Şey, Onlar da içeride kaldıkları için. Evet. Neyse 294 bin e, mahpusun bulunduğu yerin, yerlerin, 355 e, hapishanenin kapasitesi ise 230 bin. 40-50 kişilik koğuşlar var, gün ışığı yok, havalandırma yok. E, bazı koğuşlarda yüze çıkıyor e, nüfus, e, koğuşun nüfusu. 1334 hasta mahpus var, bunun 458 ağır ve 780 tane çok farklı yaşlarda bebekler dahil çocuk var. Yeri gelmişken hatırlatalım. Ve yurt dışından yani aklınıza gelebilecek her türlü insan hakları, savunucusu, hükümetler arası veya hükümetler dışı kuruluş işte Avrupa Konseyi İşkenceyi İzleme Komitesi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, AGİT, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Human Rights Watch, Amnesty International. Yani say say bitmez unuttuklarım affetsin. Yani bombardıman halinde aylardır... İlla verecekseniz infazda eşitlik yani insanlar oraya geldi iş yani kimse öbürküler kalsın sadece siyasiler çıksın da demiyor artık. Yani infazda eşitlik diyor. Çünkü e, burada artık bir yani mesele artık bu ceza ile suç ve ceza ile alakalı olan bir mesele değil. Bu bir ölüm kalım meselesi haline geldi ve dolayısıyla çözümün insani bir çözüm olması gerekiyor ama öyle değil maalesef. Evet, çok ciddi bir sorun var. Evet, süreyi de maalesef doldu. Tam da bitirdik, bir... maalesef değil. Evet, bitirdik. Hı. Yunanistan'da da e, biz de şeyden bahsetmiştik. Göçmen ha. kamplarında da karantina uygulanıyor galiba. Öyle de evet, evet. Ama orada Allah'ım, ya yani ondan, onun oradan kaçış yok çünkü hala mülteci gelmeye devam ediyor. Yeri gelmişken hatırlatalım, e, şeylerle o botlarla, plastik botlarla gelmeye devam ediyorlar. Özellikle evet, büyük adaya yani Midedli, Sisam ve Sakız'a evet. iki Ayrı kamp oldu bir, galiba, değil mi? Bir. Koronavirüs görülen. Yani 5000 e, tane e, annesi babasıyla olmayan e, çocuk, e, çocuk beynini, onları Avrupa almaya taahhüt etmişti alıyorlar şu sırada yavaş yavaş gidiyor onlar hiç olmazsa o konuda bir hayırlı gelişme var ama yani, bir, bir, evet, büyük, bir trajedi devam ediyor peki o, o zaman tabii. bitirirken e, şey de seçmiştik e, Rise Against grubundan Özdeş Hı. seçti. Prayer of the Refugee diye yani mültecinin yeah. duası diye kendini yeah. oğlum kendini ateşin yanında gel de ısıt sabah çabuk çabucak sabah olacak ben daha güzel zamanlarımız vardı onların hikayesini anlatırım sana bir zamanlar bildiğimiz bir yer vardı bavullarımızı valizlerimizi toplamadan önce çantalarımızı hepsini arkamızda bıraktık toz toprağın içinde ev diyebileceğimiz bir yer vardı ve Kimsenin de pek dokunamadığı bir hayat vardı. Onlar geride kaldı diye başlayan ve giden nakaratı olan evet. bir şarkıyı çalıyor birazcık. En, en zor durumda olan Kikit'li herhalde onlar yani. yani onlar ve yerim. ve ve sokakta evsiz olanlar. <gülüyor> evet. Peki evet. çok teşekkürler. Kolaylıklar. Görüşmek Hoşçakalın. üzere. Hoşçakalın. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Açık Gazete Evet Açık Radyo burası 94.9, AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazte programı devam ediyor. Saat 9.30, 5 geçiyor, 9.37 hatta. Ve yolumuza devam ediyoruz özellikle de birinci saatin içinde söylediğimiz gibi bu özellikle de evde kalma meselesinde aile içi şiddetin ne kadar yükselmekte olduğunu gösteren çeşitli hem dünyadan uluslararası alemden hem de Türkiye'den epey sayıda da bilgi var. Sen onlarla başlayalım Özdeş. Vatandaş tabii. evde kaldı. Aile içi şiddet yüzde otuz sekiz arttı diye Tele 1'den bir haber vardı mesela. Evet yani bu koronavirüsün sebep olduğu bir dizi kriz içerisinde en fazla ekonomik kriz tabii herkes bunu öne çıkartıyor. Ama işin başka bir yönü daha var. O da aile içi şiddet ve özellikle kadına yönelik tabii şiddet. Evet. Aile içi şiddet çocuğa da yönelebiliyor ama ağırlıklı olarak kadına yönelik şiddet şeklinde şey yapıyor ilerliyor. E, New York Times e, gazetesi e, çok kapsamlı bir yazı e, e, makale yayınladı. Bu pazartesi, geçtiğimiz pazartesi. E, yeni ko koronavirüs krizi e, dünya genelinde ev içi şiddet artıyor e, diyor. Örneğin Bristol e, Üniversitesi'nden bir sosyolog Marianne Hester e, makalenin hemen başında bir röportaj yapıyor. Bir dizi önemli isimle röportaj yapmışlar. Önemli bir vurgu yapıyor. Bu diyor aslında ...ailelerin birlikte zaman geçirdiği hemen her etkinlikte olan bir şey... ...hemen her zaman olan bir şey. Örneğin Noel tatili ve yaz tatillerinde de aile içi şiddet artar aslında diyor. Ama buna şöyle bir şey eklendi. Gelişmiş ülkelerde de dahil olmak üzere... ...en az 2-3 haftadır karantinalar var. İnsanlar evlerden dışarı çıkamıyor... Ee, ve bu durumda da e, ev içi şiddette muazzam bir e, artış olduğundan söz ediliyor. Örneğin Çin'den e, böyle haberler geliyor. Hatta korkunç videolar, fotoğraflar falan da Çin'den e, paylaşılmıştı. Yani eşini, e, eşinden dayak yiyen bir kadının çocuğunu, bebeğini e, koru, korumak için onun üzerine e, kapanıyor. Böyle bir şiddet şeyi bütün bir e, basında yer almıştı. E, ve böyle bir olaydan sonra dahi... Çinli yetkililerin sadece işte bize ihbar geldiğinde yapabileceklerimiz var. Bundan öteye bir şey yapamıyoruz diyorlar. Bir yandan tabii şöyle çıkmazlar var. Ee, evden alındığında nereye götürülecek? Bir yandan hapishaneler boşaltılıyor falan gibi. Devletlerin aslında kadın örgütleri her yerde. Bu New York Times'aki e haberde İspanya, İtalya, Fransa gibi bir dizi ülkeden ihbarlar ve yükselen kadınların polisi arayarak şikayetleri vesaireye yer vermişler. Çok önemli şeyler var. Başlarına gelenleri anlatıyor kadınlar. Ama devletlerin buna yönelik hiçbir çözümü yok diyorlar. Yani her türlü diğer tedbiri düşünmeye çalışırlarken daha yeni yeni bu şikayetler arttıktan sonra şey yapılmaya başlanmış. Hükümetlerin gündemine düşmeye başlamış. Mesela İspanya'da Son e, günlerde yüzde on sekiz oranında daha fazla çağrı gelmeye başlamış polise e, şiddet vakalarından, ev içi e, şiddet vakalarından dolayı e, Fransa'da yüzde otuz bir artış olmuş ev içi e, şiddet e, vakalarında. E, dolayısıyla böyle bir e, şeyden e, sö söz etliyorlar. Bir e, Avrupa genelindeki uygulamaları dair önce hükümetlerin sadece bu lockdown denilen kapatma e, süreçlerini hayata geçirdiklerini fakat bunun içerisinde ev içi şiddete dair hiçbir önlem almadıklarını bundan 10 gün sonra e, hükümetlerin artan işte bu az evvel verdiğim oranlar %18 %30 vesaire gibi artan oranlardan sonra bir takım son derece yetersiz olan e, uygulamalara e, gittiklerinden sö söyledi diyor ki bizim Türkiye'de e, buna tabi bir de e, azavelde bahsettiğimiz infaz kanununda serbest bırakılacak olan e, cinsel şiddet e, taciz vesaire falan gibi e, durumlarda e, söz konusu. Evet yani biraz da mesela bu Telekom'un pazartesi günü 6 Nisan'da çıkan haberinde de bir iki, iki dakikalığına dönecek olursak yani ironik de bir durum var. Paradoksal diyebileceğim bir durum var. Ee, yani şeyde yan kesicilikte ve başka iş hırsızlık, otomobil hırsızlığı, yan kesicilik falan kapkaç ve dolandırıcılıktan azalma olmuş. Evde kal e, sonucu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü verilerinden değerlenmiş bir bilgi. Buna karşılık da aile içi şiddet denen olayların özellikle tabii kadınlara yönelik olarak %38 gibi muazzam bir artış olduğu da paradoksal bir şekilde karşımıza çıkıyor. Yani %40'a yakın bir azalma. Asayiş suçlarındaysa %14,5'luk bir azalma varken aile içi şiddette de %38 gibi müthiş bir artış olduğunda. Evet. Zaten bu oranlar bariz bir şekilde hani dünyanın gündemine. E, girince Birleşmiş Milletler'den de açıklama geldi. Pazar günü geldi böyle bir açıklama. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Gita Guterres, <gülüyor> e, Covid-19'dan dolayı uygulanan dışarı çıkma yasakları nedeniyle evde kalan e, genç kız ve kadının aile içi ve çiftler arası şiddetten korunması için dünyaya çağrıda bulundu yani bu tabi sadece bir dikkati buraya çekmeye yönelik bir şey yoksa bir hani BM kararı alınabilmiş değil Zaten bir video öyle bir yetkisi de yok evet, evet. milletişbirlik video mesajında yani... şiddet sadece savaş alanlarında bulunmuyor diye bir e, e, vurgu yapmış e, ve Covid 19'la mücadele tüm tüm çatışmalara da ara verilmesi çağrısında bir yandan Hani bunu şey yapmak e, bir yandan aile içi şiddet yanında savaşa e, meselesine de e, değinmiş. Çok sayıda kadın evlerinde kapana sıkışmış durumda diyor Birleşmiş Milletler. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok şehirde aile içi şiddetin arttığı rapor ediliyor. Hindistan Ulusal Kadın da seyahat yasağının getirildiği ilk haftada kadına şiddet ile ilgili şikayetlerin sayısının ikiye katlandığını e, belirtmiş. Fransa'da da kısmi sokağa Çıkma yasanın ilan edilmesinden ardından yetkililer bu tür şiddet sayısının 3'te 1 oranında, Avustralya'da ise aile içi şiddete karşı yardım için yapılan aramaların sayısının %75 oranında arttığını belirtmişler. Aramadan e, e da... ya yardım yani. İhbar. Evet, evet. evet, polisi arayıp ya bize yardım edin diyorlar. Euronews'ün haberinde de bu şekilde geçiyor. Evet, yani Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Korkunç miktarda arttı diye de kelime e, kullanmış yani vurgulamak için şiddet sadece savaş alanlarında bulunmuyor deyip korku da yerleşti sosyal ve ekonomik baskının artmasıyla diyor. Korkunç bir hızda bütün dünyada aile içi şiddet arttı diyor. Çok bu, endişe verici Bu şey. konuda e, sanırım iki hafta önceydi HDP milletvekili Filiz Kereste, Kerestecioğlu çok ayrıntılı bir e, konuşma yaptım mecliste ve aslında meclis konuşması üzerinden Türkiye'deki kadınlara seslendi ve böyle madde madde ne yapılması gerektiğine dair, ev, ev içi şiddette maruz kalırsanız ne yapmanız gerektiğine, nerelere başvurabilirsiniz, hangi numaraları arayabilirsiniz diye ayrıntılı bir açıklama yaptı. Evet, çok o da gayet önemliydi gerçekten de. Şimdi bir de iyi bir haber vereyim. Ne kadar iyi tartışılır ama olsun. T24'ten koronavirüs haberlerini yavaş yavaş kapatıp bir, bir iki başka konuya da geçecek hı hı. olursak. E, koronavirüsü hayvanat bahçelerini kapattı diyor haber T24'ten. Ve nesli tükenmekte olan pandalar yaklaşık 10 yıl sonra ilk kez çiftleşmiş. Hong Kong'daki Ocean Park, Okyanus Park'ındaki pandalar... Yaklaşık 10 yıl süren çabaların ardından yani yetkililerin koronavirüs virüs salgını sebebiyle ziyaretçilere kapalı iken ilk kez çiftleşmişler. Yani 10 yıllık bir çaba ancak koronavirüsü virüsü insanlar gelmeyince ziyaret, aa bak panda filan diye bakmaya gelmeyince gerçekleşmiş. Başarılı çiftleşme süreci bizim için çok heyecan verici demiş işlem direktörü. Doğal çiftleşme ile hamile kalma ihtimalleri. Yapay döllenmeden daha yükseklemiş. Bilindiği gibi çok pandaların neslinin tükenmesinden epey zamandan beri korkuluyor. Ve çok sempatik bir hayvan olduğu için dünyanın da dikkatini çekiyor. Hatta simge olarak da kullanılıyorlar pandalar. Ee, yani Mart ayının sonuna doğru dişi panda Ying Ying suda daha çok zaman geçirmeye başlamış. Erke, erkek panda Li Li ise ya da Lele etrafta izler bırakmaya ve yemin kokusunu takibe başlamış ve bu anla bu hareketler ancak çiftleşme aylarında görülülmüş ve sonuçta pazartesi günü çiftleşmişler. İki aydır ziyaretçi alınmıyor Ocean Park'ta. Belki de gelecekteki dünya konusunda son derece ayrıntılı yazılar, analizler çıkıyor ya çeşitli filozof düşünürler tarafından. Bunu da dikkate almak lazım. Doğa çok acayip bir şekilde geri gelebiliyor. Evet. E, bu madem e, artı koronavirüs dışı haberlere gidiyoruz, biraz e, çevre e, şeylerine de haberlerine de e, bakalım evet. e, derim. Pazartesi günü yeni yaşam gazetesinde İstanbul'da susuzluk kapıda e, başlığıyla önemli bir yazı e, çıktı. Bu aslında birkaç haftadır şeylerde dönüyor. Yani işte suyu tasarruflu kullanalım hani elimizi işte 30 saniye yıkamamız gerekiyor mevzusu üzerinden. Ama yani tabii tasarrufu kullanalım da bunun ötesinde sorunlar var iklim değişimi ve bir dizi başka şey. Bütün bunlara değinmiş yeni yaşamdaki haber. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi %65 ile son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde deniyor. Geçtiğimiz yıl %80'miş bu aylarda doluluk oranı. Ki biliyorsunuz Şubat ayı işte Kuzey Yarımküre'de sıcaklık rekorlarının kırıldığı bir ay oldu. Dolayısıyla çok sert bir yaz, kurak bir yaz yani bizi bekliyor diyebiliriz. Ve barajlar son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde. Çare olarak görülen Melen Barajı ise hem çatlak hem de maden tehdidi altında diye de. Bir ee, de maden tehdidi var. Bu arada ben bir ufak parantez açayım mı? Yani Avrupa'da da kuzey yarı kürede de çok bütün sıcaklık rekorlarının kırıldığına dair peş peşe haberler geliyor. Belki onu açık yeşilde konuşuruz daha sonra. Yani küresel ısıtma bir yere gitmedi. Kapıda gene. Ee, Şubat ayında Marmara bölgesinin aldığı yağışlarda mevsim normallerine göre %6 azalma olduğunu e, ifade ediliyor bu yazıda. Şöyle bir alıntı var. Mart ayı aylık yağış normallerine göre beklendiği kadar yağış gerçekleşmedi. Mevsimlerde kayma değil fakat ekstrem değerlerde ve ortalamalarda değişiklik söz konusu diyor. Ee, da İTÜ söylüyor değil mi? İTÜ İstanbul evet. Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği bölümünden söylüyorlar. Evet. İstanbul'da hemen bugünden başlayarak çok kolay bir şekilde yapılabilecek en önemli adımlardan biri diye yine işte uzmanlarla da çünkü bu haberde görüşüyor. Bir tanesi ağaçlandırma e, olacaktır diyor. Yani böyle bir e, şeye başlanmalı, e, kampanyaya başlanmalı. Su kullanımı konusunda ciddi önlemler alınmalı. Temiz suyun endüstriyel faaliyetlerde, tarımsal sulanmadı kullanımı mümkün olan en az seviyeye çekilmelidir. Denmiş Melen Barajı'na işte değiniyorlar Kanal İstanbul'a kurban edilmek istenen Sazlıdere Terko ve Terkoz barajları ile ısrancı sularından yararlanmak mümkün olmadığında yani eğer Kanal İstanbul tabi gerçekleşecek olursa İstanbul'da çeşmelerden su akması olanaksız hale gelecek bu verili koşullar iklim değişimi ile de birlikte diye haberde. Evet ve Ali Bey Köy barajı da gözden çıkarıldımış oluyor zaten eğer Kanal İstanbul yapılacak olursa yani bir felaket durumu olacak. Melen barajı da çare olarak üretiliyor ama hem çatlakların tamirinin imkansız olduğu söyleniyor, yıkılıp yeniden inşası da sıfır. Orası. Evet demiş. E, regülatörde toplamı taşınan sularsa hiçbir derde deva olmayacak halen değil zaten diyor ve bir de Kanal İstanbul'a bir milyon nüfuslu yeni bir kent oluşacağından söz ediliyor. O zaman korunabilirse terkos ve stranjclardan sağlanacak. E, o zaman İstanbul zaten ciddi pekâlâ ciddi bir su tehdidi altında deniyor evet. haber. Bir de barajında zaten o çevresinde altın, gümüş ve uranyum maden sahalarının oluşturulmuş olması da büyük bir tehdit oluyor. Yani çok endişe verici bir haberdi bu. Evet, Yeni Yaşam gazetesinde Yusuf Gürsucu imzasını taşıyan bir haberdi. Ee, Tabii bu... bir de <gülüyor> evet. Hı, şöyle bir yandan da yangın söndürme uçaklarının satılması gibi bir bu durum söz konusuymuş. Bu da gazete duvarda yer aldı. Çevre örgütleri de buna tabii itiraz etmişler. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı envanterinde bulunan 11 uçağı ve depoda bulunan malzemelerin satışını 13 Nisan pazartesi günü gerçekleştirecek diye bir e, haber yer almış. Buna buna karşı çevre örgütleri pazartesi yani. Evet. evet. Çevre örgütleri ise karşı çıkmışlar. Korona, korona salgını yaşanan bu günlerde insanlar can derdindeyken ve de iklim krizi derinleşirken yangın söndürme uçaklarının satmak gibi bir adımın atılmasını çok büyük yanlışlık olarak görüyoruz diyorlar. Evet orada da yani hemen geçen sene yazın meydana gelen büyük İzmir yangınını da hatırlayalım. Bir türlü orada yok olan, yanan evet. ağaç sayısı da asla kesinleşememişti, bilinememişti çok net bir şekilde. Yani bakan 50.000 bin ve şey 500 hektar deyip ondan sonra 5.000 hektar olduğunu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da söylemişti. E beş tabii beş 2019 şeylerde. insanlık tarihinin gördüğü en büyük orman yangınları Amazonlar, Avustralya daha iki ay öncesine kadar yani cayır cayır yanıyordu. Yunanistan vesaire her tarafta dev orman yangınları vardı. Dolayısıyla ilginç bir durum yani. Evet İzmir yangını sırasında da bir türlü yanan miktarı tam öğrenemediğimiz gibi. Ee, şeyi de aslında orada Türk Hava Kurumu'nun uçaklarının kullanılamadığı çünkü yetersiz uçakların, motorların bile olmadığı filan söyleniyordu. Büyük bir tartışma vardı. Şimdi de bunların satış meselesi var. Çok sayıda çevre örgütü buna karşı çıkıyorlar. 15 kadar çevre örgütü hatta daha fazla ee, karşı çıkıyorlar. Bir şey yapmışlar Evet peki bir de şeyden söz edeyim yeni yenilenebilir enerji kapasitesi de 2019'un rakamları açıklanmış ve elektrik üreten büyük tesislerin dünya çapında büyük kısmı yeşil deniyor. Yani güneş ve rüzgar enerjisi ağırlıklı olarak yapılıyor ve koronavirüsünden dolayı e, gelen o şeyler eksilen e, petrol ve diğer fosil yakıt şeylerinden dolayı da yenilenebilir enerji yeni bir güç daha da kazanabilir deniyor. Yani fosil yakıt e, terminalleri, fabrikaları Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde azalırken Asya'da orta Orta Doğu'da ve Afrika'da da giderek şeyin kömür ve gaz üretiminin arttığı da görülüyordu. Fakat dünyada yeni enerji kapasitesi, yenilenebilir enerji kapasitesi rekor seviyeleri geçmiş eğer akıllıca ve vicdanlıca kullanılabilirse diye de bir not düşelim bu da değmeyin Carrington imzalı Guardian haberiydi evet bu şekilde bitirebiliriz herhalde geri kalan haberleri küresel ısıtma ve diğer konuları da yeşil, açık yeşilde zaten Ümit Şahin de konuşacağız onun için burada bitirebiliriz herhalde bir de müzik çalarak bitirelim çok önemli bir kayıpla başlamıştık güne John Prine, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünya halk müziği, dünyasının müziğinin en önemli, efsanevi isimlerinden birisi John Prine. 50 yıldır müzik üreten ve zengin, baya basit sözleri olan ama son derece bütün gündelik insan hayatının, Girişlerini çıkışlarını e, usta bir hikayeci diliyle anlatan ve modern Amerikan Roots müzik kök müziği denen türün yüzünü sonsuza kadar değiştiren bir insan olduğunu belirtiyorlar. E, Stephen Bet ve Patrick Doyle da Rolling Stone dergisinde böyle yazmışlar. E, yani ölüm sebebi komplikasyonlara, Covid-19 komplikasyonlarına bağlı olarak deniyor. Çok biz de daha önce açık gazetede de yer vermiştik. Çok önemli bir müzisyen kendisi. Ve hem insan varlığını hem çok büyük tıbbıyla hem de inanılmaz bir böyle yardımlaşmanın, empatinin birbirine dokumanın önemini de anlatan harika şarkıları da olan bir tanesi. Şimdi onun bir e, şarkısını daha çalarak bitirelim başta. E, Lake Marie çalmış. Sonra Halloween There ile devam etmiştik. Şimdi de Sam Stone adlı parçasını çalarak olağanüstü hikaye anlatıcısı olduğunu da gösteren bir e, şarkıyla e, bitirelim isterseniz. Ve bu şekilde Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay, Robi Tayar ve Andrei Gritzko'dan oluşan ekiple Kimimiz evde, kimimiz stüdyoda bunu yürütmeye çalıştık Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz Hepinize günaydın Günaydın Günaydın Günaydın, günaydın. Sam Stone came home to his wife and family After serving in the conflict overseas And the time that he served Had shattered all his nerves And left a little shrapnel in his knees But the morphine eased the pain And the grass grew With a purple heart and a monkey on his back There's a hole in daddy's arm Where all the money goes Jesus Christ died for nothing, I suppose Little pitchers have big ears Don't stop to count the years Sweet songs never last too long On broken radios mm -hmm, mm -hmm. Sam Stone's welcome home Didn't last too long He went to work When he'd spent his last time And Sammy took to stealin' When he got that. dollar habit Without overtime And the gold Rolled through his veins Like a thousand Railroad trains knees eased his mind In the hours that he chose While the kids Ran around wearing other People's clothes There's a hole in where all the money goes, Jesus Christ died for nothing as a boss, little pitchers have big ears, don't stop to count the years, sweet songs never last too long on broken radio, Stone was alone When he popped His last balloon Climbing walls While sitting In a chair Well he played His last request While the room smelled Just like dead With an overdose Hovering in the air But like Fun. There was nothing to be done but trade his house that he bought on the GI Bill. Four flag draped casket on a local hero's hill. There's a hole in Daddy's arm where all the money goes. Jesus Christ.